Kekeme. Programı hazırlayan ve sunan Ulaş Bayraktar Merhaba sayın dinleyiciler. 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Medya Kültür ve Kent Çalışmaları Doktora Programı'nın e, Radyo Programı Kekemenin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Siz de sesten fark ettiğiniz gibi bu sefer farklı bir ortamda farklı bir ortamda kayıt yapıyoruz stüdyoda değiliz stüdyonun hijyen sessiz ortamında değiliz tedbili mekan yaptık ve tedbili de baya geniş yaptık bu sefer çok kuzeyde ta Litvanya'nın başkenti Vilnius'tayız. burada bugün e, buradaki eğitim gören üniversitemiz iki tane üniversitemizin öğrencisi bir tane de Antep Üniversitesi'nden arkadaşımızla beraberiz Erasmus'ta buradalar ee, Mehmet Aslan, Hatip Surun ve Mehmet Akif kılıçla beraber. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. <gülüyor> Merhaba hocam. Mehmetle <gülüyor> Mehmet, Mehmet e, Aslanla Hatip Surun bizim Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünün öğrencileri. Ee, Mehmet Akif de Antep'ten, yüksek lisans ekonometri öğrencisi. Erasmus değişim programı kapsamında buradalar. Bizim Mehmetle Hatip e, Güz döneminden beri buradasınız değil mi? Hangi ay gelmiştiniz? Eylül'ün başı. 1 Eylül'de buradaydık. E, Baya yerlisi oldular. E, şimdi Mehmet Akif'te ikinci dönem geldi. E, o da e, yerlisi olmuş gördüğüm kadarıyla. E, hemen adapte olunmuş. Burada şu anda kentin merkezindeyiz değil mi? Kentin merkezinde küçük bir ormanın kenarında, e, şatonun, e, kalenin dibinde, katedralin yanında bir açık havada Kahvemizi içiyoruz ve burada da başka bir kentte olmayı konuşacağız. Başka bir kentin bu Vilnius'u Mersin'den işte İstanbul'dan Türkiye'nin başka yerlerinden farklı kılan gözlemlerini soracağız arkadaşlara. Böylece bir farklı kent deneyiminin nasıl yaşandığını öğreneceğiz. Bir yandan da bu Erasmus programının ne gibi katkılar yaptığını konuşacağız. Öncelikle bir arkadaşlarımızı tanıyalım. Ee, ondan sonra muhabbete başlarız. Hatip senden başlayalım. Bir kendini tanıt. Öz e <gülüyor> e öncelikle kendimi tanıtarak Hocamızın dediği gibi başlamak istiyorum. Ben Hatip, Hatip Sur'un. E hocamızın söylediği gibi e Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi 2. Sınıf oku okuya Okuyacaktım Mersin'de. İşte bu Erasmus vasıtasıyla böyle Okumaktan bir yani okumak. <gülüyor> <gülüyor> burada okuyoruz. Ee, ben e, Mardin Mazdalıyım. Hatta Şanlıköyü, Mardin Mazda Şanlıköyü. Orada ikamet et, etmekteyim. İşte e, e, Mersin Üniversitesi'nde hazırla ve birinci sınıfı okuduktan sonra bir üniversitemizin bize verdiği imkanlardan yar, yararlanarak böyle bir böyle bir girişimde bulunduk. B bunu sağlayan bütün Öğretmenlerimiz olsun, arkadaşlarımız olsun. Bu, bu çabayı gösteren herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ee, e, Mehmet arkadaşa da verip ondan sonra zaten başım bununla başım. Şey, şeyle ilgili izlenimlerimizi, deneyimlerimizi paylaşacağız sizlerle. Merhaba. Aa, ben Mehmet Aslan. Ee, şu, şu anda hocamızın da dediği gibi, hatifin de tekrarladığı gibi Binus'tayız, Litvanya'nın başkentinde. Ben e, Mersin Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Hazırlıktan sonra birinci sınıf yani iki sınıf orada okudum. Şu anda üçüncü yılım ama ikinci sınıftayım hele. E, Batman'lıyım. E, Batman merkezde ben de oturmaktayım. Ondan sonra... E, e, bu kadar işte benim hayat ilginç olan tarafı. Ben de Mehmet Akif'e vereyim Antep Üniversitesi'nden arkadaşımıza. Öncelikle tüm düğün dinleyicilerimizi... Ses selamlarımı iletiyorum. Ben de Mehmet Akif. Antep Üniversitesi İktisat Master Öğrencisiyim. Urfalı olmakla beraber Gaziantep'te yaşamaktayım. Erasmus kapsamında yurt dışına geldim. Farklı bir deneyim. Eğlenceli ve öğretici bir süreç zarfındayız ve bizim için çok faydalı ve iyi bir süreç olarak geçmektedir. Şu an bulunduğumuz programda mahallenin Tek olarak, <gülüyor> herkesin birbirini tanıdığı, <gülüyor> yamacısı olduğum Mersin Üniversitesi arkadaşına ve hocalarına da selamlarımı iletiyorum. Evet. Evet, e, Mehmet yüksek lisansını yapıyor. Doktora programımızın hem bizim kendi programımızın hem de iktisadın e, doktora programları reklamını yaptık. Belki o da e, mahalleye katılır gibi birinde bu amaçla şey yapıyoruz. E, şimdi bu Erasmus programına geçmeden önce bu kalktınız. Mersin'den, Batman'dan, Urfa'dan, Mardin'den, Antep'ten kalktınız Vilnius'a geldiniz. İlk geldiğiniz andaki izlenimlerinizi soracağım. İndiniz havaalanına ve bambaşka bir kent, bambaşka insanlar, bambaşka bir kültür. İlk izlenimlerinizi hatırlıyor musunuz? Tabii ben bu arada hem biletim... Türk Hava Yolları tarafından isim verildik ama satıldı tabi mağduriyetim karşılandı. <gülüyor> Fazlasıyla herhalde. <gülüyor> Orası bir de benim açımdan daha da iyi olan, daha da yani sevindirici bir evim. Mehmet arkadaş benden bir gün önce gelip beni havaalanında karşıladığı için herhangi bir bir de mentör de, mentörler burada her Erasmus öğrencisinin yardımcı olan bütün işlerine şey olan yardımcı olan böyle hiç sıkıntı yaşatmayacağı kadar böyle e, iletişimde böyle sürekli e, yalnız bırakmayan her soruyu sorabileceğimiz e, öğrenci arkadaşlarımız olacak çok sıkıntı yaşamadık açıkçası. Bir de Mehmet de burada bir gün önceden gelip kıdemliydi yani, e, kıdemliydi yani. sonuçta filmin bir, üstüydü ben İstanbul, alt devran geldi. E geldi oradan geldim direkt havaalanında Mehmet karşıladı beni Gayet o zaman biraz tabi geldiğimizde çok heyecanlıydık yeni bir şehir Avrupa'ya geliyoruz biraz korkuyorduk ne bileyim böyle ilk, ilk defa yurt dışına çıkıyorduk aynen ilk defa bir yurt dışına çıkıyorduk bir de yurt dışından ziyade bir Avrupa geliyorduk işte yeni bir deneyim oldu bir, heyecanlıydık ondan sonra ilk geldiğimizde biraz korkuyorduk derslerden çekincelerimiz vardı ki şu an yani burada kalma diye bir fırsatımız olursa herhalde geliriz de burası çok beğendik seviyoruz yani şunu mu söylüyorsun Hatip yani burada burada hocalar daha, daha yardım sever dersler daha kolay biz sevmek burada kalmak mı demek aslında şunu söyleyebiliriz yani hocalarımız tabi Mersin'deki hocalarımızı daha çok seviyoruz <gülüyor> <gülüyor> Onları severiz. Onlar daha, onlardan daha çok şeyleri öğrendik, öğrenebiliyoruz. Burada zaten eğitimden çok Erasmus programı çok şey, e, derslerde hocalarla alakalı değil de programla alakalı olduğu için derslerde çok fazla sıkıntı yaşatmıyorlar zaten. Gelen öğrenciler de gezme amaçlı, şehri, kültürü, insanları tanıma böyle zaten sürekli turlar oluyor, programlar oluyor. Hocalar derslerde zaten derslerde çok yani derslerde kasmıyorlar açıkçası. Derslerle ilgili biraz eğer karşılaştırırsak biraz yanlış olabileceğini ve farklılaştır şekilde gere karşılaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Sen üst devre olarak geldin Mehmet daha önce geldin yalnız başına yola beraber çıkmıştın Satip'le ama o İstanbul'da kaldı bir Türk Hava Yolları'na şey yapıyor ama orada hem bir gece geçirdi hem kıdemli hem, hem, hem arkadaşının yanına geldi. Teşekkür ediyorsun herhalde evet. Türk Hava Yolları'nda da burada. <gülüyor> bir 400 Euro'luk böyle. Evet o da. 400 Euro yani sonuçta bir aylık burada 300 Euro alıyor, orada 400 Euro. Bir de otelde de kaldık böyle her oh. şey. Süper. Özel Süper. arabayla da bizi havacılında da getirince saatinde daha da sevindim ya. Yani. Harika. Peki Mehmet senin gelişin, sen sen bu sefer geldiğinde mentor var mıydı yoksa e, en azından kıdemli yoktu? Şimdi ben ilk geldiğimde açıkçası çok çekiniyorum. işte farklı bir ortamda bulunmak, bildiğimiz ama çok e, aşina olmadığımız bir mevkide olmak zor gelecekti bana ki de öyle oldu. İlk geldiğinde işte Hatip havaalanına kaldı, ben geldim, valizinizi de getirdim, sağolsun. <gülüyor> <gülüyor> Biraz ağırlık yaptan olsun. İlk geldiğinde benim mentörüm yani guide'm beni karşılamıştı havaalanında, sağolsun. Ee, i̇şte bizi havaalanına getirmek için e, uğraşmıştı bayağı. Bir de birkaç tane arkadaşlar geldim, hatta uçakta tanıştım birkaç tane arkadaşla. Türk arkadaşlar. Türk arkadaşlarla aynı. Hatta tanıştığım arkadaşlar buradan samimi oldum arkadaşlar oldu. Sonradan işte ilk tanıdığım arkadaşlar mıydı yoksa iyi insanlar mıydı? O, Gerçi insanlardı da. <gülüyor> Sağ olasınlar. İşte geldim ben mentorumla yurda yerleştim. Hiç sıkıntı olmadı ilk o zaman. İlk gün işte telefon telefon işlerini hallettik. Ee, ondan sonra yurda yerleştikten sonra akşam ben yurtta kaldım. Ee, ertesi gün hatipin, hatipi karşılamak istedim. İşte zaten gelebilirdim. Mentörü getirecekti onu ama ben de gitmek istedim işte. Mentörüyle konuştum o zaman. Mentörü bana adres tarif etti, şu az önce size de tarif ettiğimiz yer, köprüde, oradan buluştuk, havaalanı hatipi almaya gittik. O gün hatipi yerleştirdik orada. Ama daha ilk o gün zaten anladım ben, burada ulaşımın, yaşamın kolay olduğunu çünkü tarif ettiği gibi geldim ben tarif ettiği yere işte. Yani hayat burada çok kolay. Ondan sonra ilk birkaç hafta sıkıntı yaşadık açıkçası, yani dilde biraz sorun yaşadık diyeyim ben ee, biraz alışmak zaman aldı biraz da pasif olunca sıkıntı oldu ama sonradan da alışınca bu sefer işler tam tersine dönüyor Hiç de eski aslında zor olmadığını tam tersine çok daha kolay olduğunu yaşamın burada çok daha kolay olduğunu özellikle Türkiye'den e, anlıyorsunuz onu. bunu bunu anlayınca da zaten her şey e, çorap söküğü gibi geliyor işler kolaydı yani Onlara geleceğiz şimdi bu neden yaşamın burada daha kolay olduğunu özellikle soracağım. Size burada kolaylaştıran kalkıp daha oradan dili de bilmediğiniz, yani dili bilmiyor derken Litvanyaca bilmiyorsunuz. Yoksa İngilizceniz süper. Ee, bunu bunu da e, özellikle bizim İngilizce eğitime geçtikten sonra öğrencilerle e, sık sık yaşadığımız bir muhabbettir. Nereden çıkardınız bu İngilizce eğitimi, Türkçe şey yapsaydık diye hep böyle bir şikayet, daimi bir şikayet konuştur. Ama e, görüyoruz ki büyük faydası var bunun bir açılıyor. Aslında programımızı İngilizce yapabilirdik işte sayın dinleyicilerimizin de anlaması açısında çünkü Mersin halkının veya dinleyicilerimizin hepsini İngilizce konuşamadıkları için Türkçe yapmaya yaptık yani yoksa İngilizce yapsaydık daha da güzel olabilirdi yani. Programın bir kısmını İngilizce yapalım. Ben sonra <gülüyor> çeviririm onu. <gülüyor> Bu bilefini görüyorum hadi <gülüyor> Mehmet sen Mehmet Aykir sen senin sen en alt devre olarak geldin aslında yüksek lisans öğrencisin ama sen geldiğinde daha hazırdı galiba arkadaşlarla tanışman. Şimdi aslında öyle sayılabilir ama gelirken hiç kimseyle tanışmıyor olmak özellikle internet ve sosyal medya aracılığıyla hani biraz da şey. Deli yüreklik mi derler bizde Kaba bir cesur, cesurluğum vardı Evet gideceğim tek başıma bütün işlerimi halledeceğim Modundaydım Tabi biraz e, Yordu beni biraz da şey yaptı ama <gülüyor> Sonrasında işler rayına girdi Çünkü geldiğim mevsim Bu bölgenin en çetin mevsimi olan Ocak Şubat ayıydı Eksi 27'ler Yani güneydoğu gibi sıcak bir yerden kalkıp Eksi 27'lere geldiğimde. Hayatın silesi neymiş, o gün <gülüyor> O gün havalarında uçağı kaçırdığımı Öğrendikten sonra oturup keyif kahvesi içtiğimi anladığımda hissetmiştim o duyguyu Tabi yani insan Tanımadığı bilmediği daha önce hiç gitmediği bir Kültürel bir topluma gittiğinde ister istemez kendi çekindiği durumlar Korkarak yaklaştığı Şeyler vardır ama yani bir Erasmus öğrencisi şunu yapsın hiçbir şeyden çekilmesin. Ben gelirken %5'lerde %10'larda olan bir İngilizcem vardı. Acaba ne yaparım, ne ederim derken buraya geldim. Burada muhatap olduğum, ilk muhatap olduğum insanların da İngilizce bilmediğini gördüm de ve onlar Rusça, ben Türkçe konuşarak <gülüyor> anlaşabildiğimizi gördükten sonra evet bir insan istediğinde dil bilmeden de dünyanın birçok yerine rahatça gidebilir. Bu, bu açıdan yani rahat olun, kendinize güvenin ve cesaretinizi asla kaybetmeyin. Çünkü ben geldiğimde eksi 27'de gecenin iki buçuğunda otogarda <gülüyor> sadece ben ve <gülüyor> sokak köpeklerinin olduğu bir otogarda yalnız kaldım ama hayat dinete de devam etti. Ve bu da hayatımın güzel bir anısıydı, güzel bir anaktif olarak hayatıma düşmüş oldum. Şimdi bir dipnot e, düşeyim burada Mehmet Akif İngilizce %5'lerde o İngilizce e, buraya geldikten sonra Ç çıtayı biraz daha yükseltti şimdi hiç Fransızca bilmeden e, Paris'te staja gitme planları var dolayısıyla bundan sonra nereye gideceğini merak ediyorum Fransa'yı da fethettikten sonra cesaret artık e, hiçbir şeyden korkusu yok Fransa'ya da giderim önemli değil staj da yaparım e, modunda e, şapka çıkarmamak mümkün değil e, gerçekten de e, bu Erasmus programının belki de en önemli özelliği bu. Biraz önce Mehmet Akif'in ve Hatip'le Mehmet'in de söylediği gibi büyük bir medeni cesaret veriyor herhalde insana. Yani o hayatın bambaşka bir coğrafyada. Çünkü eminim e, sen Antep'te yaşıyorum dedin. Dolayısıyla bildiğim bir şehirde öğretime devam ettin. Ama sizler Mersin'e geldiğinizde de yine bambaşka bir şehir ama bu sefer dili biliyorsunuz. Tanıdıklarınız var. E, daha kolay oluyor ama buraya sudan çıkmış bir balık gibi geliyorsunuz. Ve ben iki gündür beraber benim arkadaşlarla gayet kurdu olmuşlar memleketin her şeyi biliyorlar bütün e, şeyleri e, benim de sağolsunlar elimden Bilmiyorsun çeşitli e, e, yerlerine dolaştılar. Bugün de yine dolaşacağız e, bu programın kaydından sonra. Burada tabii Mehmet Akif eksi 20 x X-30lardan bahsetti ama şu anda sizin de belki de duyduğunuz gibi açık havada e, güneşli, parçalı bulutlu bir ortamda gayet güzel oturuyoruz ve e, biz bunu 11 Mayıs e, 2014 pazar günü kaydediyoruz. 12 Mayıs mı yoksa bugün? 11-12 11 Mayıs 11 Mayıs'ta ve telefonla konuştuğumuzda Mersin'de yağmur yağıyormuş. Biz burada açık havada gayet güzel oturuyoruz. Ee, bu Erasmus programının dediğim gibi en önemli özelliği akademik olmaktan ziyade böyle bir medeni cesaret e, kazandırması, yeni bir kültürle aşinalık kazandırması olabilir. Açayım. Şimdi sizlere şeyi sormak istiyorum. Nasıl? Ee, bu Erasmus'ta geldiğiniz ilk e, izlenimlerinizi aldık. Şimdi birazcık daha oturmuş. E, biraz önce e, Mehmet Mehmet de söyledi. Mehmet Aslan diyeyim. Mehmet Akif'le ayırt etmek için. E, burada bambaşka bir hayat. Hayat daha kolay. E, onlar hakkındaki yani normal gündelik hayata dair bir takım gözlemlerinizi almak istiyorum. Özellikle ulaşım açısından olsun böyle e, ulaşım örneğin burada mesela Mersin'de biraz ulaşıp daha da ucuz olduğu için bir de daha daha da şey yapabiliyoruz. Mesela her yerde bir otobüs kartı veriyor. Bu şehirde de bile birçok Avrupa kentinde gezdiğimizde başkentler olsun diğer şehirlerde de olsun bunu benzer benzer benzer şekillerde gördük. Mesela burada 20 litas veriyoruz aylık sınırsız istediğimiz ulaşım aracına bin istediğimiz 20 litasın kaç lirasını 20 litas işte bir, bir, bir Türk lirasının 1.20 olduğunu varsayarsak 15 lira mı 16 lira aylık o para Hırsız. sınırsız istediğin yere istediğin ulaşım aracıyla bu metrobüstür, bu tramvaydır, bu metro mudur otobüs müdür istediğin yere bunla gidebiliyoruz. Bu açına baktığında zaten ulaşımın en bir şehre bir farklı bir kente gittiğinizde en sıkıntı yaşayabileceğin başka bir yere ulaşabilmesi için ulaşım önemlidir benim bana göre bunu da zaten ücretsiz olduğunu varsayarsa istediğin kişiye zaten buradaki geldiğimizde buradaki insanlara ilk geldiğimizde ilk günlerimizde herhangi sokakta geçen birisine soru sorduğumuzda hiç tanımadığı bir de sima olarak farklı olduğumuz Mehmet Akif arkadaşın dediği gibi burada şehrin en zenci insanları olarak böyle iki kişinin sokak ortasında bu bu insanlara bir soru sorduğumuzda yani elimizde tutup bizi oraya yarım saat uzaktaki bir yere götürdükleri de olmuştur yani söyle de bize tarif edebilirler veya şey yapabiliyorlar mesela bu otobüse bineceksin o durakta inebilirsin diyebilirler ama birçok kişinin bizi oraya kadar götürdüğünü de hatırlıyorum. Burada bir diğer şeylerde de bu konularda da yardımcı oldukları için hiç sıkıntı olmadı. Yaşamda da zaten giyecek olsun giyecek olsun her yerde her şeyi bulabiliyorsun. Yani Türkiye'den pahalı olmamakla birlikte zaten dünyanın her yerinde çok farklı de her şey bulunabilir. Burada biz geldiğimizde hatta ben Erasmus'a başvurmadan önce hiç Erasmus'a bir hafta başvurmadan önce hiç Erasmus kafa şeyi beynim yani hiç düşünmemişimdir yani. Sadece Ulaş Hoca olsun tanıştım. Özellikle Fidel Hoca'ya burada teşekkür etmek istiyorum. O biraz onunla konuştum. Bu Erasmus'la ilgili gitmemiz gerçekten de çok iyi oldu. Hem burada değişik insanlarla tanışıyorsun ve bu yani İngilizce konuşmak zorunda kalıyorsun. Orada Türk maz derse anlamıyorsun. Ulaş Hoca soru soruyorsun. Hocam anlamıyorum diyorsun. Sağ olsun Türkçesini açıklıyor. keşke açıklan satsa tabii. Evet bunu, bunu bir daha tekrarlar mısın? Bizim e, e, gelecek sene İngilizce, benden alıyor İngilizce derslerde bunu dinletmek istiyorum. Aynen. Yani bazen anlam yani bu da bir gerçek yani bir hazırlıkta da İngilizce gördük orada anlayamıyorsun zorlanıyorsun ağlamaklı oluyorsun ne bileyim anlamıyorsun yani bir dili anlamıyorsun ama burada öyle bir şey yok böyle bir şansın olmuyor mecbur konuşacaksın yoksa Litvancı bilmiyorsun onlar da Türkçe bilmediği için ortak bir paydada İngilizce'de dünyanın her yerinde bu dili konuşmak zorunda olduğu için soru soruyorsun okulda gidiyorsun hoca sadece İngilizce konuşuyor başka dil onu mecburen öğreniyorsun ve konuşuyorsun bu da mecburenden ziyade yani şeyden zorunluluktan ziyade bir artı artı olarak hanemize yazılıyor ve burada a ben de çok yabancı değildim de bu durumda da çalışıyordum ama gerçekten de burada eğitim görmek insanlarla iç içe olmak farklı bir duygu. bunu bütün arkadaşların fırsatı olan herkesin bunu değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. burada geldiğimizde dediğimiz gibi çok korkuyordu. Başvurma. Ben hiç Erasmus aklımdan bile geçmemiştir. yani. Bizim ya hazırlık okumamıza rağmen İngilizce İngilizcemiz süper olmasına rağmen yani yüzde seksenlerde doksanlardaydık geldiğimizde Mehmet şu an bir yüzde doksan beş falan vardır herhalde değil mi hocam hangisine değil diyorsun geldiğimizde yüzde seksendi mi değil mi diyorsun yoksa yani, e... yani bayağı ilerlettik hocam yüzde yani on beş İngilizcenin yüzde on beş dilimlik ne kadar, ne kadar kelime olur ne kadar şey falan olduğunu evet. hesaplayamayız yani. çünkü geniş bir dil olduğu için bayağı geliştirdik diye düşünüyorum. Tabi canım onu ben gözlüyorum. Ee, sağ olsunlar. Şimdi e, bu Hatip'in söylediğinden devam etmek istiyorum dedin ya hani böyle bir yer sorduğumuzda alıp bizi götürüyorlar e, elimizden tutuyorlar. Oysa bizdeki algı Kuzey ülkesi Avrupa soğuk. E, biz en misafirperver biziz. E, onlar ilgilenmezler herkes dünyasında ama anladığım kadarıyla öyle bir şey yaşanmadı. Senin e, şeyin nedir Mehmet? Ya aslında Hatip tezi zaten de bu örnekleriyle karşılaştığımız için bunu da söylemekte çekinmiyoruz. Kaç defa sorduk ilk geldiğimizde. Okulun içinde, okul dışında, çarşıda, merkezde, her yerde millet adresi sorduğumuz zaman yani götürüyorlardı önümüze, e, girip götürüyorlardı gideceğimiz yere kadar. Burası gideceğiniz yer deyip geri gidiyorlardı. Bir teşekkür ediyorduk sadece. Verebildiğimiz o oluyordu. O konuda hiç sıkıntı çekmedik yani insanlarla ilişkide hele ki İngilizce sıkıntısını açtıktan sonra da sonra o duvarı geçtikten sonra artık insan ilişkileriyle beraber her şey okey yani. Mehmet takip sen aslında şurada bir tarihsel sürece baktığımızda bir iki anekdota da değinmek lazım. Hani Litvanya dediğimizde işte Doğu Avrupa ülkesi olup Kuzey Avrupa ülkesi olması, aslında eski bir Sovyet ülkesi olması ve yeni bir Avrupa Birliği ülkesi olması, eskinin yani Sovyetler Birliği'nin o toplumsal olmanın değerleri, Avrupa Birliği'nin ise bireyin önemi ve bireyin değerli olması buradaki gelen yabancılara da yansıyor mesela kişi geldi mi burada, toplum tarafından sahiplenip yardım edilecek noktalarda hemen hızlı bir şekilde yardım ediliyor. Bu açıdan yani bulunmamız, Kuzey ülkelerini bulmamız bizim için bir artı ve şanslı bir durum çünkü. Bunları gördüğümüzde evet diyoruz yani gelirken korkular çekingeler vardı ama buraya geldiğimizde bunların hani, yerisiz olduğunu anlıyoruz ve görüyoruz. Ee, buna ek olarak ben de ilk geldiğimde izlenimlerim ben kısaca değinmek istiyorum. Yani geldiğinizde şey olmasın mesela ilk geldiğinizde hani yabancı bir mahalleye taşınıyor gibi şeyi düşünün. Herkes birbirini tartıyor. Giriyorsunuz 250 tane Erasmus öğrencisi. Herkeste bir hava var, herkeste bir duruş var, herkeste bir mesafe var. Ama 2-3 hafta sonra geçtikten sonra aslında hiç kimsenin <gülüyor> hiç kimsenin öyle olmadığını görüyorsunuz. Çünkü ilk şeydir, ilk tanışmadır. Herkes birbirini ringe çıkan boksör gibi tartıyor. tartıyor yani. Daha sonra görüyorsunuz aslında o 250 kişiden toplasanız 5 kişi o şekilde ciddi tavırları olan, kendini beğenmiş havalı insan sınıfındadır ama geriye kalan 250 46 tanesi öyle olmadığını göreceksiniz. Yani Erasmus öyledir. Erasmus hayatı öyledir. Yani gelmekten hiçbir şekilde çekinmeyin. Çekin geneliniz olmasın. Burada güzel, eğlenceli bir hayat var. Birikimli deri dolu bir hayat var. Gelin derim. <gülüyor> bir şey mi söyleyeyim? Özellikle Mehmet Akif arkadaş burada belirttiği için ben unutmamak için hemen söylemek istediğim bazı buraya gelen arkadaştan arkadaşlara bunu özellikle belirtmek istiyorum. Buraya gelip de lütfen yani sadece odanda gelip buradaki free view, wifi'den yaralanıp sabahtan akşama kadar film izlemeyin lütfen. Yani bir akşam bir dışarı çıkın. Genelde Erasmus'ta her gece partiler olur. Diğer insanlarla tanışıyor. Çünkü dünyanın her yerinde insanlar değişik insanlar geliyor. Onun farkına varabilirsiniz. Bunda hiç kimse yani seni oralı mısın, buralı mısın diye kimse oralasın, buralasın diye soruyor da yani öyle bir şey olmuyor zaten. Herkes birbirini zaten şey oluyor burada zaten eğleniyor gülüyor öyle tamamen güllük gülistanlık bir şeye dönüşüyor ve o arkadaşla daha da böyle ilerliyor Onu bunu özellikle belirtmek istiyorum ki çünkü buraya gelen öz, bazı Türk arkadaşlar özellikle yani buraya Türkiye'den gelen arkadaşlar gördüm ki gel birkaç ayını sadece buradaki bedava internetlerden film izlemek ve odasında geçirmek melekten başka hiçbir şey yapmayanları da gördük ha bunu bunun mutlaka gelecek çünkü bu gelecek sene bildiğimiz yani yakın arkadaşlarımız ve diğer gelecek arkadaşları da bunu söylemelerini ve buradan sizin radyonuz aracıyla iletmek istiyorum. Geldiğinizde lütfen de konuşmaya çalışın. de konuşun. Ortamlara takılın. Gezin. Diğer insanlarla tanışın. Soru sorun. Hiç kimse size niye soru soruyorsunuz? Niye bilmiyorsunuz diye bir şey Kimse size ne kızları Onun için bu sorunu da aşarsak daha da güzel olabileceğini düşünüyorum. Devam burada bir es verelim. Bir şarkı arası verelim. Programda öyle yapıyoruz. Böyle bir e, soluk, soluklanıyoruz. Bir e, istek şarkı alalım sizden. Ne çalalım sizin için? Hadi sana soralım önce. Ee, e, e, Ahmet Kayadan Şafak türküsünü e, bütün Türkiye halkına 76 milyona gelsin. Mersin Üniversitesi Erasmusçularına gelsin. Bunu çalarsanız sevinirim. Şimdiden, şimdiden teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Şefak türküsünü dinliyoruz. to Kat zamanları uzun uğraştım, gözlerim şafak bekledim, kuzarcenelerim kulağım kir ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah öğrenseydim keşke, yüreği ucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa ve kıza kesmiş bir ülke yarma, düşlerimle sınırsız, direttiğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sunucu açıverdi yanamda tomurcuğum. Pir sultana düşün anne, Şeyh Bedrettini, Börklüceyi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın. Beni burada arama, arama anne. Kapıda adım Adımı, adımı soruma saçlarını. Düşmüş, koparma anne Ağlama Saçlarına Yıldız düşmüş Koparma anne, ağlama Saçlarına Yıldız Düşmüş Koparma anne, Ağlama Saçlarına Yıldız düşmüş o parnana. Yani benim güzel annem, Alasya faalı ülkemin yıldızı şunlak varken, oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içti. Ne garip duygu şu ölmek. Öptüğüm kızları geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar acılar. Geride. Bası üstünde boynum büçüp kaldı kağıt kalem Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. ağlayıp okuyacaktın. Belki bir umur taşıyacaktın boynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı Sedef bakmalı bir kutu içinde Vermek isterdim çocukların önüne Sonra, sonra benim güzel annem Damdan düşer gibi Vurulmak isterdim bir kıza Gecenin kıyısında durmuşum Kefenin yok. Koynuma yıldız doldurmuşum Koşun çocuklar koşun Sabah üstüme üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği tünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek gözleri yatırıp bırakmak Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın, mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne Uçurumlar ki büyür Dağdır ki de göçer Ben bayrak derim çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını Kozgalak derim Gül yaraklı çocuğa benzer Yine de oğlunu yedirmek kim bilir Ne garip şey anne Her kavgada ölen benim Bayrak tutan şarpışan Her kadın toprağı Tırnaklayarak doğurur beni Özlem benim Kavga benim Aşk benim, bekle ben anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne bir sabah, acını süpürmek için kapını. Bir sabah anne bir sabah, acını süpürmek için kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım, koynunda çiçekler. Evet Şafak Türküsünü dinledik Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdiye kadar hep Biz Erasmus'ta gelen Türklerin Buradaki izlenimlerini aldık Bir de burada aynı zamanda Bir Türk olarak Türk olduğunuzun söyledikten sonra Anlaşıldıktan sonra herhangi bir Tepkiyle karşılaştınız mı Bir ön yargı hissettiniz mi Türkiye algısını nasıl Görüyorsunuz sen ne diyeceksin Mehmet? İlk buraya geldiğimizde kendimizi tabii ki Türkiye'den geliyoruz diye tanıtıyorduk. Türkiye vatandaşı olarak. Açıkçası burada yabancılara karşı pek tepki görmedik. Öyle diyeyim ben. Yani dışlanmadık açıkçası. Birazcık Türkiye'li arkadaşlar tarafından basılayım. Kendi gruplarını almamak gibi diyebilirim. Ama bu ilk başlarda geçerliydi. Tabii ee, tanışıp kaynaştıktan sonra birbirimizi tanıdı, tanıdıktan sonra e, bu önyargılar değişiyor aynı grupta ondan sonra e, beraber olunmaya da başlanıyor beraber bir yerlerde oturmak e, tarzı şeyler de yapılıyor e, çok dışlanmadık ama yine de e, halen de 8 aydan sonra da bizi dışlayan e, kendisine göre tabi aslında kendisi daha çok dışarıda olan bir kişi olarak bizi dış, dışlayan arkadaşlar da var. Sağ olsunlar. Ee, ama pek dışlamadık yani. Hem yabancı insanlar tarafından hem de yani, Türkiye'li arkadaşlar sağ olsun. Çok öyle şeyini görmedik. Yani. Çok fazla dışla, dışlamadık. Yani. Buradaki insanların, yani yabancı insanlara karşı çok böyle bir... Ne bileyim böyle şey muameleleri yok. Genelde Ulaş hocanın söylediği gibi genel insanlara böyle daha daha böyle hoşgörülü olmaya çalışılıyor. Ha burada gör yani açıkçası bu mutlak diye bilmiyoruz ama hani gördüğümüz kadarıyla bu genel yani halk olarak, buradaki Litvanya halkı olarak öyle bir algıları yok. Yani insanlara karşı şey bir herhangi bir hem aktif olsun pasif olsun herhangi bir şeylerini görmedik. Ha okulda da o öğrencilerle de görmedik. Şey, biz ha, genelde okuldan çok daha çok sokakta olduğumuz için yani gezdiğimiz için veya yerlere takıldığımız için açıkçası karşılaşmadım. Yani Ritmanlar tarafından ha, daha bunu karşılaşmadım. Bir de şöyle güzel bir şey var. Mesela Mehmet de biraz belirtti. Türkiye'den gelip kendini daha o, o kalıplardan kurtulamamış arkadaşlar var. Ha, lütfen gittiğinizde yani zaten adam bakmıyor sen bilmem kimsin nerelisin dinin şeyin ne hiç kimse gitse bile yani atıyorum Müslüman olduğunu söylesen adam saygı duyuyor yani kimse seni orada Müslüman olduğun diye kimse seni dışlamıyor yani kimse görmedim yani karşılaşmadık. onu bir de işte özellikle o konularda Türkiye'den gelen arkadaşların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Yani ora Türkiye'ye gideyim de öyle kendini yani kara muraldık yemasinler. Herkes böyle Arkadaşlarıyla. Herkes zaten şu an bile biz hepimiz şey buradan çok yine Türk arkadaşlarla geziyoruz. Dışarıda da hep birlikteyiz. Onun için daha çok yabancılarla takılırsa hem dilleri açısından hem değişik kültürler tanıma açısından daha güzel olur. Mesela Mehmet'le tanışıyorum. Mehmet'le zaten üniversitede okuyorum yani. Bu konuda Mehmet yani... Mehmet'i severim yani Mehmet'le bir sıkıntı <gülüyor> yok. Mehmet burada <gülüyor> kendini şey olmasın da. Yani gelen arkadaşlar şey olabilir. Buraya gelmeden önce de orada gelen siteler var. Özellikle arkadaşlar Facebook dışında bir şey kullanmadığı için Facebook'a öneriyim. Facebook'ta bu, burası için Litvanya yolcuları, diğer için Polonya yolcuları. Bilme Polonya bilmem ne üniversitesi grupları var. Oralara üye olup değişik ülkelerden gelen insanlarla gitmeden önce irtibat kurup arkadaş olabilir. Çünkü bir insanı ilk önce... Okulda görmek, sana vermekle ayrı daha önce de e-mail veya internet vasıtasıyla konuşmaları daha iyi olur. Onun için her zaman söylediğimiz gibi daha çok sosyal olmaya çalışın. Değişik insanları tanımaya çalışın. Onlarla iletişime, itibata geçin. Ben de bir iki katkıda bulunmak isterim bu konuya. Özellikle mesela Litvanya ve bu bir söz özelinde baktığımızda demokrasiyi içselleştirmiş ve gelişmiş bir toplum olduğunu anlıyorsunuz. Ki bu özelliklere sahip toplumlarda ise... Ee, gelen insanın nereli olduğu, neye inandığı, hangi renkte olduğunu pek bir önemi yok aslında. Yani biz buraya geldiğimizde bunu hemen hissettik. Turistik geziler için gittiğimiz kiliselerde daha insanlar hani esmer olduğumuz, Türk Türkiye'den geldiğimizi gördüğünde daha saygıyla güler yüzle bizi karşılayıp bizi gönderiyorlardı. Ee, bunları gördük yani. Biz, siz de gelirken hani paranoyalarınız ya da korkularınız olmasın. İşte ben Müslümanım ben. Türkiye'den geliyorum. Ben Türkiye Burada işte eskiden Osmanlı'nın bıraktığı izler vardır. Bizi sevmezler. Masallarına hiçbir şekilde kapılmayın. Burada öyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Hani burada yaklaşık 4 aydır buradayız. Abi yok mudur bir toplumun çürük elmaları? elbette vardır ama biz hiçbir şekilde bugüne kadar denk gelmedik. Abi bunun içinde mutluyuz, sevinçliyiz. Evet. bu e, Bazı şeyleri biz kendimiz üretip kendimiz inanıyoruz anlaşılan. Türk'ün türken, başka dostu yoktur diye. Oysa geldiğimizde gerçekten de e, kimsenin o kadar da sizin nüfus cüzdanınıza bakıp da ona göre davranmadığını söyleyebiliriz. Bu da önemli yani bunu biz ne kadar derslerde konuşursak konuşalım bunu burada yaşamak önemli. Şimdi birazcık daha yine kente dönmek istiyorum. E, burada aynı zamanda Hatip'in ısrarla vurguladığı gibi üniversiteyi henüz konuşamadık görüyorsunuz e, arkadaşlar. O yüzden dönmek istemiyorlar. Ee, bir kent, kente dair e, ulaşımdan bahsettik ama baktığınızda e, parkları, sokakları e, binaları, mimarisi buna dair e, ne gözlüyorsunuz? Türkiye'den farklı olarak ya da Mersin'den, e, Batman'dan Mardin'den farklı. Ne görüyorsunuz? Ben kendim olarak Türkiye'nin Şırnak'tan Bursa'dan, Adı Pazarından İzmir, Manisa'dan, Bodrum'a birçok şehirde çalıştığı evet. yazları hep her yıl bir yerde çalışıyorum bir çoğu, yani bütün bölgelerinden Ardahan'a kadar gittiğim olmuştur yani Şırnak, Ardahan İstanbul'dan Bodrum'a dört köşesine gittim söylenebilir ha buradaki gerçekten de çok bir, şu an şehre baktığımızda bisiklet yolunda tutup kaldırımlarından olsun insanların hem yaşlılar engelli vatandaşlar için olsun her şeyin böyle planlandığını böyle bir kentin herkese herkesin kendini yaşabileceği bir ortamı olduğunu ve kendini yani kendinin ki istediğin şekilde yaşayabileceğin bir ortam bulabiliyorsun. Ne bileyim. Burada bu şehire baktığımızda zaten dört mevsim yağmur yağıyor. Zaten her yer orman ama şehir şu an bulunduğumuz mekan itibariyle merkezde olmasına rağmen ama şey kaç yüzyıllık ağaçlar olduğunu bilmiyor. Şu an gölgesinde olduğumuz ağacın tam o da bayağı eski bir ağaç ve şehir merkezinde de çok geniş parklar olsun. Şuraya, şuraya bir alışveriş merkezi yapsak fena olmaz mı yani, bu şehrin tam merkezi ne gerek var böyle bir yeşillik alanı baksam insanlar boş boş alışveriş yapmadan dolaşıyorlar, spor yapıyorlar. Fena olmaz mı yani şuraya bir alışveriş merkezi koysun? Zaten ihtiyaçlara göre alışveriş merkezleri de var. Sizin gördüğün, yani bahsetti gördüğünüz gittiniz getirdiğiniz şu, şu, şu şeyde ilk defa, <gülüyor> ilk defa sizin basitlerinizle onu da yedik. Teşekkür ederiz. Burada yani alışveriş merkezleri de var. Yani şehri dediğimiz gibi her ulaşımı da var. Bisiklet yolu da var. Kaldırımı da var. Her yerde her bir mahallede bir şey bir, bir ilçesinde bir, bir yerde bir park bulabiliyorsun. Bir alan bulabiliyorsun. Oturabiliyorsun. Açık havada bir soğuk bir şehir olmasına rağmen gölgelik yerler. Bu park mesela Kışın bile her zaman açık insanları yürüyüşe çıkabileceği, her yerde bir basket oynayabileceği, ne bileyim futbol oynayabileceği, voleyber oynayabileceği mekanlar mevcut. Onun için e, her şey plan herkese göre planladığını düşünüyorum. Ha bundan bizim Mersin'de yürüdüğümde iki insan karşıda gelen insanla yani işte omuz olası sen, sen misin bana çarpan böyle diye çok gereksiz tartışmaların da yaşandığını görüyoruz. Yani onun için bir an önce bunların da umut ediyoruz ki bir gün bizimkilerin de onu düşünebileceklerini umut ediyoruz. Şimdi onunla devam edeceğim de Mehmet Mehmet Aslan aynı zamanda basket de oynuyor. Yani boyundan da hemen anlaşılır. Üniversitede dikkatinizi geleceksene fark edersiniz. Şimdi onu da soracağım. Bu mesela spor açısından, insanların spor yapması açısından ne gibi farklılıklar görüyorsun? Sen burada da spor yapmaya devam ediyorsun değil mi? Aynen hocam burada yapmaya çalışıyorum spor. Ama burada yapmak kesinlikle Türkiye'de spor yapmaktan çok daha kolay. Yani mekan bulmak özellikle kışın burada karda oynayamayacağınız gibi açık havada. Okulun spor salonu 24 saat size açık yani. Hiçbir sıkıntı çekmiyorsunuz girişte sadece bir kayıt tarzı bir isminizi yazıyorsunuz. Diğer türlü istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz salonu. O açıdan hiç sıkıntı çekmiyoruz yani. Ee, onun dışında burada Litvan ülkesi. Basketbol da çok meşhurdur. Herkes bilir ulusal takımıyla. Diğer türlü herkes de yine basketbol oynuyor. Ben de oynadığım için ortam bulmakta hiç zorluk çekmedim. İlk geldiğim günden itibaren buradaki gençlerle beraber basketbol oynadım. Diğer türlü yine açık havada top oynayabileceğiniz, spor yapabileceğiniz birçok mekan var. Yani sıkıntı çekmiyorsunuz. Her türlü istediğiniz zaman sporunuzu yapabiliyorsunuz. Bu da bisiklet yolları dahil Mersin'de, Türkiye'de sıkıntı çekilen bir konu. Burada da, yani burası Avrupa'da herhalde gezdiğimiz şehirlere göre en az bisiklet yolunun olduğu şehir diyebilirim. Ama ona yine de çok çok fazla ortam var bisiklet sürebilmek için. Spor için bunları söyleyebilirim herhalde en son ben de bir iki katkıda bulunayım yani burası, burayı ve ülkemizi karşılaştırdığımızın şeyi görüyorsunuz hani toplumun refahı ve toplumun mutluluğunun ne kadar ön plana çıktığını burada hemen kolaylıkla fark edebiliyorsunuz çünkü hemen hemen her mahalleye insanların gidip rahatça spor yapabileceği çocukların oynayabileceği geniş büyük, büyükçe sayılabilecek yeşil alanlar ve spor alanları mevcut yani burada aslında insan bir taraftan da seviniyor iyi ki buranın AVM lobisinin olmadığını. <gülüyor> yani şurada oturduğumuz mekanda eğer Türkiye'deki gibi bir AVM lobisi olmuş olsaydı şu an burada betondan çirkin bir e, yapı olurdu. Buradaki güzellik de yani yok edilip giderdi yani. Onu gördüğümüz onu görmediğimiz için şanslıyız. Yani bura, bu özellikle birimiz söylemek gerekirse yani hani bizim Türkiye'deki dizilerde Filmler için özel stüdyolar kurulur işte, küçük şirin kafeler, güzel sokaklar, yani aslında çok küçük bir alandır ama yapay bir alandır. Siz Venus'a geldiğinizde bunların ne kadar gerçek ve gerçekçi olduğunu göreceksiniz ve gidip oturduğunuz mekanda 5-6 litrasa içeceğiniz kahve izleyebileceğiniz manzara ve doğal temiz bir hava içerisinde yapacağınız e, keyif unutamayacağınız bir, bir e, haz yaşatır size. Onun için şanslıyız diyoruz. Çünkü doğal bir şehirde, yeşil bir şehirde öğrenim görüyoruz. Bunun için tekrar söylemek istiyorum. Bizler gerçekten şanslıyız. Şunu ekleyeyim ben. Bir tek spordan konuştum bende de. Açıkçası şu anda oturduğumuz yerin tam karşısındaki meydanı ben çok kıskanıyorum. Türkiye'de harbiden cidden böyle bir meydan yok. Bir de burası yine diğer şehirlere göre küçük olmasına rağmen. Açıkçası kıskanıyorum burayı, Türkiye Türk oranla. Evet, yani bu Tarif edeyim, şu anda karşımda bir tane turist e, grubu var. Turla gelmişler büyük ihtimalle. E, Old Town dediğimiz meydandayız, e, katedralin dibinde. Litvanya'nın e, kurucusunun heykelinin altında, Gedi Minas heykelinin altında e, fotoğraf çektiriyorlar. E, karşılarında bir tane e, uzun kule var baya büyük katedralin hemen önünde ee, Vilnius'u temsil eden Litvanya temsil eden simgelerin önünde baya da geniş bir alan etrafından işte cadde geçiyor hmm, oturduğumuz park var kafe var ee, hemen katedralin arkasında e, şehrin kalesi var o da yüksekçe bir yer diğer türlü şehrin geri kalanı yani gerçekten de bakınca kalenin dibinde büyük bir meydan Mehmet Akif'in söylediği gibi turistler geliyor insanlar çocuklarıyla gezdiriyorlar kaykay yapanlar arkada galiba bir resim sergisi var değil mi orada bir fotoğraf bir fotoğraf sergisi var ee, burada bir kafede oturuyoruz zaten bisiklete binenler dolaşanlar fotoğraf çekenler böyle kamusal olan dediğimiz bu herhalde insanların bir araya gelebildiği farklı insanların bir araya gel geldiği ee, tam da e, Mehmet Akif'in de söylediği gibi burası e, Gep geniş bir alanda Herkesin istediği gibi Dilediği gibi vakit geçirebileceği ve diğerleriyle Bir araya gelebileceği bir alan Yine bir es verelim bu sefer ee, Mehmet sana soralım ne çalalım senin için Ben bu konuya hazırlıklı geldim <gülüyor> O yüzden Geç hazırlıklı olmasaydım da söyleyeceğim Direkt ilk aklıma gelecek şarkı belliydi Aslında söyleyecek çok şarkı var Biraz müziğe hassas bir kişilik Olarak söyleyecek çok şarkı var da e, bu aralar sık dinlediğim, bir de geçen e, Auschwitz ziyaretinde dinlediğim, çok sevdiğim bir tane e, müzik. Sözleri e, Ludwig e, Duryan'a ait, e, bestesi Kaçadur e, Avedisyan, Ermeni şarkıcıya ait olan Araratyan, e, Araratyan, e, Araratyan müziğini istiyorum sizden. Mümkünse tabi. Bizim büyük emektarımız kader eminim şarkıyı bulup programımıza ekleyecektir dinliyoruz sonra devam edeceğiz burada. Evet, bu şarkıyı e, Mehmet istedi ve onun e, onun hikayesini de dinlemek istiyorum. Senden söylediğin Auschwitz e, dinlediğini değil mi? Auschwitz'te gezerken dinledin. Onu da soracağım. Şimdi Vilnius'tan konuştuk ama siz e, buradaki e, ziyaretinizin tadını sadece burada değil çevre ülkeleri gezerek de değerlendiriyorsunuz nerelere gittiniz ve oralara dair neler hissettiniz buradan farklı veya Türkiye'den farklı onu sorayım senden başlayayım Mehmet o Oçvis'ten bıraktığımız yerden devam edelim Oçvis'te başta ne hissettin orada ve ondan sonrasında genel olarak Polonya, Avusturya, Macaristan bayağı dolaştınız onları bir dinleyelim evet, onu da söyleyecek çok çok çok fazla şey var Polonya'dan başlayalım Ağustosviç'ten başlayalım Krakow zaten çok meşhur bir şehirdir. Herkesin bildiği. Polonya'nın da e, çok meşhur bir e, ülke olduğunu belirteyim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle. Bir de Krakow Auschwitz. Auschwitz e, aslında bu müzik ben bir tane filmden e, görmüştüm. Bir tane arkadaşın Mehmet Akif'in e, sayesinde. Gelecek Uzun Sürer diye bir filmin soundtrack müziğini. E, o filmi izledikten sonra e, müziği dinlemeye başladım. Bir de e, müziği çok sevdiğim için Auschwitz'le biraz bağdaştırdım. E, konu yine e, birbirine benzer. E, şarkı Ermeniler üzerine, 1915 e, olay üzerine yapılmış e, bir beste. Kaçadur Afetisyan'ın Afedis, yaptığı bir beste. E, Auschwitz'i gezerken bu şarkıyı dinlemek istedim. yani bir, bir şarkıyı bir mekana adıyorsanız, o mekanda dinliyorsanız o günden sonra o şarkıyı dinlediğiniz zaman ister istemez veya sebebini bilmiyorum ama yine o mekan gözünüzde canlanıyor. O yüzden ben de Auschwitz'i hem fotoğraflarımla hem de müziğimle yaşatmak için bu müziği tek dinledim. Sadece bu müziği. Çok tekrarladım müziği. Baya baya tekrar tekrar dinledim ama şu anda mutlu bir müziği dinleyince Auschwitz'i yaşamak ayrı bir tat, ayrı bir zek. Onun dışında Auschwitz bir liderin oluşturduğu bir mekan. Birçok insanın katledildiği birçok insan olduğunu nereden anlıyoruz? Özellikle oraya gittiğiniz zaman ayakkabı sayısından gözlük sayısından oraya getirilen sakat insan sayısından yani takma bacaklardan getirilen valiz sayısından valizlerin üzerine yazılan isim sayısından bunu çok kolaylıkla anlayabiliyorsunuz. içine dolaştığınız zaman kaç tane insanın buraya geldiğini kaç tane insanın buradan gidemediğini görüyorsunuz bunları zaten görmek şahit olmak ayrı bir duygu çok duygusal bir mekan o mekana dair söylenecek çok şey var ama yaşamak ayrı yine bir duygu çok duygulanıyorsunuz o mekandan hatta bazen eğer aşırı duyguluysanız ağlayabilirsiniz insanların fotoğraflarını gördüğünüz zaman yaşanan mekanı gördüğünüz zaman duygulanmamak elde değil bir de hikayeyi biliyorsanız Hikayeye dair e, filmler izlemişseniz daha öncesinden Bu e, ayrı bir hal alıyor zaten Ondan sonra Krakow'dan Çıkarsak Prağa gittik oradan sonra Prağ, Ayrı bir memleket zaten Her insanın yine görmesi gereken Hava da soğudu bu arada <gülüyor> Ondan sonra ikinci durağımız Prag oldu oradan da Avrupa'nın en güzel kentlerinden bir tanesi. Frans Kafka'nın da memleketi yanlış, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, fra gidil gidilirse Frans Ka Kafka Müzesi'ne de gidilmesi gereken e, bir yer var işte. Müzesi. Ee, ondan sonra Prag'dan sonra e, Avusturya, Viyana. Viyana, Viyana ya ben ilk gitmem sebebim aslında yine bir filmden. Before Sunrise diye bir film. Bir tane aşk filmi. Çok güzeldir. Ee, bir gece geç bir gün bir gece geçiriliyor bu filmde burada ee, filmdeki en güzel mekan yine Prater'deki dönme dolap ve oradaki sahne <gülüyor> insanı e, alıp götüren yine az önce dediğim e, yine bahsettim bir yeri daha önce gördüyseniz özellikle bir filmde bir de filmlere e, zaafınız varsa oraya daha sonra gizliyorsanız çok farklı duygular yaşıyorsunuz sebebini yine bilmiyorum yani duygusal olmakla alakalı bir şey olabilir belki ee, orası işte Viyana çok ayrı bir kent dediğim gibi baya güzel bir mekan aşağı yukarı tüm Avrupa kentleri tarihiyle benzeşiyor biraz yine Old Town'u ile olsun ee, Viyana öyle bir kent o Viyana'dan sonra Budapeşte Budapest'te Macaristan'ın başkenti Budapest'te son durağımız oldu ama en güzel yerlerden bir tanesi diyebilirim kent olarak Viyana'yla bayağı benziyor ama gezilecek çok yer var Budapestede'de. Özellikle Tuna Nehri'nin e, etrafındaki mekanlar. Oranın kalesi Chain Bridge e, Köprüsü e, bir de özgürlük heykeli. Bu üç mekan özellikle gidilmesi gereken mekanlar yani Chain Bridge Aslanlı Köprü'de önünde fotoğraf çektirmeden geçmeyin. <gülüyor> Hatta mümkünse onu şey yapıp çektirmeseniz de sonradan bir şekilde yapıştırın resminizi fotoğraf montaj falan yapın. Millete göstermek için. İşte bizim kısa bir turumuz oldu. 10 günlük kısa bir turdu. Çok yorulduk. Çok mükemmel dakikalar geçirdik. Arkadaşlarla biraz kalabalık bir grupla gittik. Orta Avrupa'yı ettik Viyana'dan sonra. Çok güzel anlarımız oldu. Hatta hiç unutamayacağımız anlarımız oldu. Özellikle de Prag'da kaleye çıkarken bir tane akordiyon sanatçısıyla karşılaştım. Amelie Fransız film müziğinin e, müziklerini çalıyordu. Yan teaser'dan. İkincisini hissedim. Sağolsun kırmadı. Beni. İkincisini de çaldı. E, o da en iyi dakikalarımda bir tane olmuştu. Bir iki dakikalık bir e, anıydı. O da benimle kaldı. Videosunu da çektim hatta. İşte böyle güzel anılar yaşadık. 10 gün dahilinde. Dediğin çok önemli bizim doktora programıyla da ilgili yani orada hep mekanlara bir bir filmden referans verdin yani Before Sunrise dedin efendim işte Gelecek Uzun Sürer dedin evet, ve böyle hep bir o filmde izlemekle o filmde izlemekle onu ekranda izlemekle o havayı teneffüs etmek arasında büyük fark var herhalde değil mi? Özellikle Avucuzlu'ya gittiğimizde orada yaşamını yitiren yüz binlerce hatta milyonlarca insanı burada saygıyla anmak istiyorum. Oraya, gerçekten oraya gittiğimizde yani ben kendi adıma orada bütün arkadaşlarda da 6-7 yani kişi gittik. Orada, yani orada insan gidiyor. Çünkü oradaki fotoğraflardan olsun, kayıtlardan olsun, her şey gaz odalarında olsun, her şey onu o kendi gözünüzle orayı yaşayarak görmek ayrı daha önce Life is Beautiful filmi var, shitlerin ee, listesi var. Ee, iki tane film daha o çizgili pijamalı çocuk orada başka bir tane film daha vardı Mehmet izlediğimi. Dört tane film onunla alakalı. Hatta paylaştım onu. Dört tane film izlemiştim o, o şey ilgili ama oraya gittiğimde o, o duyguları yaşamak gerçekten çok farklı. Mesela benle Mehmet buraya biz diyoruz yani her zaman ulaş hoca bu derslerde Arkadaşlar, e, ders, ulaş hocanın dersine giden arkadaşlar bir çok geze mi bilir, çok okuyan mı? Onu o konu yine tartışı, tartışılacak böyle gündemde kalacak bir konuya benziyor Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra. <gülüyor> Onun için hatta hızımızı birinci dönem daha da kuzeye gidip İsveç'e de gittik Mehmetle. Artık şimdi hızımızı alam almıyoruz. Bir Fransa'ya gideceğiz. Bileti de aldı. Ondan sonra İspanya olsun, İtalya olsun. Bunlar da Düşünme aç, aşamasında ha, Riga falan olsun Riga, Riga dedim Letonya'nın başkenti Ondan sonra Talih, bu Buralara da gitmeyi planlıyoruz çünkü Oraya gittiğimizde bir de Şöyle bir şey de var mesela Mardinliyim oraya Mersin'e yani sö Sözde yakın bir şey Otobüsle gidiyorum 7-8 saat En az 50 lira veriyorum 50 lira da nereden baksam bir 20 liraya Tekabül ediyor ama halbuki Buradan Leto Letonya'ya Riga'ya gittiğimde bir 8-9 Euro'luk bir yol parası veriyorum. Yani böyle bir şey de var. Yani orada gerçekten de ulaşımın kolaylığında bahsettiğimizde bunların da verdiği imkan sağlandığı başka bir şey. O uçak bileti mesela alıyorsun daha önceden tabii bunların kes ayarlanabiliyor. Çok daha ucuz şey böyle biri. Onun için bu mekanları bütün yani bu bütün ülkelerle ilgili Paris'te Eiffel Tower'la bilmeyemiz, görmediğimiz filmlerde olsun, anlatılarda olsun, dinlemediğimiz bilmeyin dünyada bilmiyorum yoktur ama gidip orada yaşamak, bir fotoğraf çektirmek, orada oturmak veya orada önemli olan bilmeden gidebilmektir. Hadım Metepe takip arkadaş dedi ya ben geldim %5 altalık bir İngilizce buraya geldim ve eksi şeyle bu defa Fransa'ya gitmesi A Ayrı bir şey. Mesela gittiğimiz bütün şehirlerde hemen çözebiliyorsun. Bir harita alıyorsun. Ulaşım şeyine bakıyorsun. 5 dakika 10 dakikada çözebiliyorsun. Halbuki Türkiye'de olsan bir insana bir söylesen buraya git desen nasıl giderim? Nerede giderim? Hangi araba gidiyor diye soruyorlar soruyor. Onun için diyorum ya her zaman şey yapılması gerekiyor. Biraz daha yürekli olmak gerekiyor. Bu konularda korumamak gerekiyor. Gittiğimiz yerlerde de hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hostel ayrılıyorsun. Yerini hiç bilmiyorsun. Değişik bir ülkeye gidiyorsun ve o ülkede bir günlük zamanın var. Bunu hepsini önceden zaten hemen şey yapabiliyorsun. Gidilmesi gerekir. Yaşanılması gerekir diyorum yine. Ee, ben de gezdiğim gezilere bir iki eklemek ya da konuya bir şeyler söylemek isterim konuyla ilgili. Şimdi benim arkadaşlardan farklılaştığım bir nokta var. Benim plan yapamama gibi bir durumum var. Ben plan yaptığım o geziden o programdan pek haz alamıyorum. Onun için bazen Çengenler. evet <gülüyor> yani bir sabah uyanıp çantamı alıp Almanya'ya oradan Belçika ve Fransa yaptığımı biliyorum. Hani gidip Üç, üç ülkeyi gezip geldiğimi daha sonra Polonya'ya gittiğimi mesela Polonya'da da benim unutamayacağım anılar oldu. Arkadaşlar Avuç sizin öneminden ve değerinden bahsettiler. Yani konuyla ilgili ne kadar okursanız, ne kadar izlerseniz izleyin ama oradaki havayı solumak, orada o insanların öldürüldüğünü hissetmek farklı bir durum ki bence her insanın yaşaması gereken bir duygu. Yani bir daha umarım yeryüzünde o tür katliamlar yan, kat yaşanmaz, insanoğlu bu acıları bir daha yaşamaz. Ben de Polonya'ya gittiğimde özellikle giderken aklımda vardı sevdiğim sinemacı ve e, sinema yönetmeni olan Kastlokov'u gidip ziyaret ettim. Kendisinin mezarına mavi, beyaz ve kırmızı renklerden oluşan bir buket e, gül bıraktım. E, veri, evet, Kastlokovski Kendisinin mezarının başında Veronica'nın kendisinin mezarına, mezarı üzerindeyken Veronica'nın ikili iki yaşamı müziğini de açıp dinledim. Daha sonra gelen bir Polon arkadaşla üzerine muhabbet edip oradan ayrıldım. Almanya deneyimim yine aynı şekildeydi. Gidip farklı bir şehirde indim, farklı bir şehirden diğer şehirlere geçtim. Yani eğlenceliydi ilgilendiriciydi güzeldi Almanya'ya gittiğinizde umutsuzluğa kapılmayın ilk gittiğinizde sanki bir huzur evine gelmiş <gülüyor> algısı oluyor her şey dört dörtlük disiplin şeklinde arabalar olsun günlük yaşam olsun rutin hayat olsun yapı olsun sanki her şey geometrik bir şekilde çizilip, bir çizilip yapılmış ilk başta sıkıcı gelir ama güzeldir Fransa'ya gidin kesinlikle Paris ve diğer şehirleri yaşanılması görülmesi gereken yerlerdir yani Almanya ve Fransa'nın birbirinden ne kadar farklı olduğunu insan oraya gittiğinde alıyor. Yani o kadar disiplin, o kadar mekanik olan bir ülkede <gülüyor> her şeyin yuvarlak, her şeyin yuvarlak ve romantik olduğu bir şehire gidiyorsunuz. Afalıyorsunuz, şaşırıyorsunuz ama görüp öğreniyorsunuz. Bu da bilgilendirici ve olumlu oluyor <gülüyor> Açıkçası bize pek planlı çıkmamıştık ki 10 günlük geze çıktığımızda 5 şeh şehre gitmeyi planıyorduk Ama sadece bir şehre gidiş biletimiz vardı Bizimki de pek planlı olmamıştı ama Onun dışında eklemek istediğim şu nokta şu Hatip Şiitlerin listesi filmi deyince Aklıma Krakow'daki Şiitlerin listesi Şiitlerin e, fabrikası geldi Yanmış eski fabrika Şiitlerin e, listesi filmini izledikten sonra Oraya herkesin e, Gitmek isteyeceğini tahmin ediyorum Ve eğer Krakow'a yolunuz düşerse ee, mutlaka gidin ben gidemedim ee, bu 10 günlük gezi boyunca herhalde yapmak isteyip de yapamadığım tek e, şey boğlu derinlik e... çünkü o zaman da e, fabrika gittiğimizde müze kapalıydı o gün bir Diğer, şey. yani biletler o günkü biz, yani belli bir saatten sonra işte atıyorum bin bilet satıyor kaç binse o gün bitmişti çünkü ziyaretçi kapasitesini aşmıştı yarında oradan o gece çıktığımız için oraya giremedik ama Biraz üzüldük yani tabi ama inşallah nasip olursa başka bir zaman oraya uğrarsak gideceğiz. Şimdi şey ilginç geliyor bana. Yani bunu sen her ne kadar çalıştım ben Bursa'da, Bodrum'da, orada, burada her yerde Ardahan'a kadar çalıştım. Desen de genel olarak bizdeki düşünüyorum öğrencilerimize yani Türkiye'de bu kadar yer görüyor musunuz? Yani düşünse şimdi kaç tane kaç tane şehir saydınız? Prag, Budapest'te Paris, e, efendim Stockholm yani şimdi e, Türkiye'de Türkiye'de kaç tane yer? Ne bileyim İzmir'e, Trabzon'a, Ağrı'ya, Kars'a gibi kaç kaç kim kaç Kaçımız gitmiştir? Kendimden örnek vereyim mesela bizim Keleş'ten Mardin bilmem Artuklu'nu başka Mezopotamya'ya başka gidip annem babamla söylesen hiç bugüne kadar oraya gidip gezmemiştir. Yani o en kaç kişi bizim ülkemizde insanlar gidip biz gidip Trabzon'da bir Sümele Manastırı'nı ziyarete dediğimde görmedim. Yani açıkçası vardır yani mutlaka vardır. Gezenler vardır hakkını yememek gerekiyor ama genel genel bir şey vardır. Yani ülkemizdeki insanlar ...o anlayış daha oturmamıştır. Zaten o ayrı bir konu. Ha, mesela biz buraya geldikten sonra düşüncelerimiz değişti. Hatta benle Mehmet Hızlı'nızı alamıyoruz. Yani bir Fas, Hindistan'ı da düşünüyoruz. Böyle gittiğimizde Türkiye'ye erip... ...tabii paramız yani olursa... ...bütün Karadeniz'den, Ege'den... ...Doğu, Güneydoğu'ya kadar geri gezmeyi düşünüyoruz. Aslında Erasmus hayatı dediğimizde... ...Erasmus hayatı insanlara farklı bir deneyim kazandırıyor. Yani... Erasmus hayatında günlük normal hayatında yaptığın şeylerin üzerine bir şeyler yapman gerekiyor ki Erasmus hayatı olsun ki buradaki atmosfer de size zaten onu yüklüyor yani yani ister istemez yani Buradaki en pasif insan bile bir bakıyorsunuz e, gezi planları düzenleniyor ülke görme hevesi hevesine kapılıyor yani sizin içinizde olmasa bile buradaki o hava buradaki atmosfer sizi o şeye yönlendiriyor Böyle bir bakıyorsunuz sırtınıza çanta evet yollara düşmüşsünüz. <gülüyor> bu, bu, bu dediğin çok önemli. Biraz önce kent bazında söylüyorduk. Hani insanlar burada sokaklar da işte. Ha, her ne kadar hava birazcık soğumaya başladıysa da sokaklar dolu. İşte geçtiğimiz sokakta bir e, panayır kermes var. Orada bir faaliyet var. İnsanlar dolaşıyor. İnsanlar bir dışarı çıkma şeyi var. Güdüsü var. İnsanlar eve kapanıp şimdi pazar günü biz evde oturuyor olabilirdik normal şartlar altında. Bunun bir sonraki aşaması da sadece dışarı çıkmıyor. E, coğrafi olarak da dışarı çıkıyor. Diğer ülkelere gidiyor müthiş bir trafik var arada yani işte ülkeler arası müthiş turistik şey dolayısıyla iki açıdan da gerçekten de o dışarıya çıkma hali başka mekanlarla ve insanlarla buluşma güdüsü demek ki o yaşam biçimi veriyor bizim gibi daha böyle iç, biraz pısırıklaşıyoruz galiba biz kendi ülkemizde evimizde oturup televizyonun başında. Ya da kahvehane köşelerinde oysa bunu yapmamız için Türkiye'de de çok pahalı olmasa gerek bir otobüse binip gitmek. Bir de şimdi şeyi de soracağım bu Türkiye'den bahsetmişken bu e, Litvanya'dan bakınca veya işte diğer gittiğiniz Polonya'dan, Macaristan'dan, Avusturya'dan bakınca Türkiye nasıl gözüküyor? Dışarıdan öyle içinde biz bazen çok içinde kayboluyoruz ya küçük gündemlerin e, o ne dedi bu ne dedi şu ne olacak bu ne olacak dışarıya çıkıp da birazcık bu bu karmaşanın dışından Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Açıkçası böyle Türkiye'den de derslerden de konuştuğumuz gibi dünyanın gözü Türkiye'de. Herkes bizim ülkemizi istiyor herkes bizim Türkiye ülkemizi konuşuyor diye bir şey duymadım yani bugüne kadar. Yani Türkiye'nin de olmadan Türkiye ile alakası yani Türkiye ile hiçbir bilgi olmayan. Birçok arkadaşlar yani çevremizde de o kadar tamam herkes yani bilir Türkiye'yi yani bilmeyen yoktur da çok şey değil yani o kadar da kimseyi ilgilendirmiyoruz. Yani varsa veya yok orada var olmamız da çok ilgilendirilmiyor. Yani Avrupa Birliği olsun diğer ülkeler olsun çok şey değil. Yani tabii ki Türkiye'de yapılan bazı yasaklar falan genelde yani dışarıda insanlar çok şey olmuyor. Derslerde falan bazen biz de zorlanıyoruz yani çünkü embassy'inde Twitter yasa veya YouTube yasağı olsun o diğer konularda da olsun. Derslerde bayağı eleştirildiğimiz, zorlandığımız konular o orada bazen zorlanıyoruz yani. Diğer konularda da çok yani konuşulmuyor yani. Şimdi insan kendi mahallesinde kendi mahallesinin e, kötü taraflarını görmez. Bazen iyi ya da kötü taraflarını görmez. Bazen bir adım geriye çıkıp ya da mahallenin dışına çıkıp görmek aslında nelerin iyi olup nelerin kötü gittiğini insan daha iyi anlıyor. Mesela Türkiye'deyken sürekli bir karmaşa ve sürekli bir şey var. Ve Türkiye'deyken sadece bizim medyamızda yazılan ve çizilenler biraz da tembel olduğumuz için takip etmeye çalışıyoruz. Ama yurt dışına çıktığımızda şeyi takip etme şansımız oldu. Buradaki ajanslar ve buradaki buradaki medyayı da takip etme şansımız oldu. Buradaki değerlendirmeleri de takip etme şansımız oldu. Bunları takip ettiğimizde aslında olayın daha iyi analizini ve neyin ne olduğunu daha iyi kavramı aksından çok faydalı oldu diye düşünüyorum. Özellikle 2001 sonrası gelişen Avrupa Birliği e, çalışmaları, Türk dış politikasının yatırımları özellikle bizim gurbetçiler üzerinde çok olumlu bir Türkiye imajı yaratmış. Ama son 4-5 yılın e, Türkiye'deki gelişen olayları Türkiye'nin Avrupa'daki son 10 yıldır elde ettiği kazanımları şu an gerilettiğini insanlar hissedebiliyor çünkü akademik tartışmalar insanların değerlendirmeleri bunu ortaya çıkarıyor yani insanların bakışında ciddi bir değişme olduğunu insanlar fark edip görebiliyorlar yani ki bu da buna son eklenen Twitter YouTube yasağı da olayı da <gülüyor> hani artık tartışılamaz bir noktaya getirdi ki biz de bu kollarda kimi zaman sessiz kalmak, <gülüyor> kalmak durumunda kalıyoruz. <gülüyor> evet sen bir şey söyleyecek misin? Türkiye nasıl gözüküyor buradan? Açıkçası insanlar bence burada da, biraz öyle de insanlar görmek istediği şeyleri görüyorlar. Görmek istemedikleri şeyleri görmüyorlar. Bazı hocalarımızdan onların gözüyle bunu belirtiyorum. İlk dönem Türkiye'nin bizim çok iyi olduğunu varsaymadığımız ama onların gözüyle çok e, anormal şeyler olan şeylerden bahsediyorlardı. iyi diye. Ama bu dönemde az önce Hatip'in de belirttiği gibi Twitter tarzı yasaklarla e, kötü gözle bakılıyor Türkiye'ye. Bu konularda ön plandaydı. Ama çoğu zaman da insanlar görmek istediği şeyler herhalde e, Türkiye karşı bazı e, nasıl diyeyim, Türkiye'yi daha mı Türkiye çok seviyorlar e, diğer insanlara göre. O yüzden Türkiye'yi e, Seviyorlar, sayıyorlar. O yüzden Türkiye'yi ön plana koyabiliyorlar iyi şeylerle ama genelde Türkiye e, anormal şeylerle ön plana çıkıyor buralarda. Yani sıradan şeyler yok. Evet şimdi Türkiye'yi de kurtardığımıza göre yavaş yavaş e, müsaade isteyelim. Son e, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alalım. Ondan sonra e, bu sefer kapatacağız. Kapatırken de Mehmet Akif'in şarkısıyla kapatacağız. Ama ondan önce son e, son söylemek istediğiniz bir şey varsa buradan e, Mustakbel Erasmus öğrencilerini veya genel olarak din radyo dinleyicilerini onları alalım. Sonra elveda diyelim. Aslında bu program vasıtasıyla hani tam kendimizi tam anla anlatmamış olabiliriz ama gerçekten de bunları gece gündüz hani derler ya işte kadınların meşhur söz erkekler bir sene askere gider bir ömür boyunca konuşur derler ya bizim de öyle yani bir bir on Erasmus'a kaldı her yani bütün ömrümüz boyunca Erasmus'u konuşacağız gibi geliyor bana çünkü gerçekten de yani neyi konuşacağımızı bilemiyoruz. Bir Twitter yani orada açıyorsun onun başka yer gidiyor dersten açıyoruz konu çok değişik yerlere gidebiliyor çünkü burada sadece bir ülkeye ve sadece eğit, okul veya gezmek için gelemiyorsun. burada tamamen hayatı değişik yönleriyle her yönüyle yaşıyorsunuz ve yani bu kendiniz biz şey yapabiliyorsunuz bunu özemsiyoruz hem nasıl diye nasıl anlatacağımı bilemiyorum kısacası hani bu program vasıtasıyla olsun bunu bu imkanı sağlayan hoca ve okul, okulumuz yani oradaki koordinatörlerimiz olsun, herkesi buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten e, memnun kaldım. Bugüne kadar pişman olmadım. Pişman olmadı. E, burada yine belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatlı sağlayan e, herkese buradan e, selamlarımızı Vülluştan Türkiye'ye, Mersin'e herkese sevgi ve selamlarla. Evet Mehmet. Ben şunu söyleyeyim son olarak ilk buraya geldiğimde yaşadığım duyguyla ilk mersine üniversiteye başladığım seneki anki duygular çok uzak değildi birbiriyle. O zaman da şunu fark ettim mesele yabancı bir ülkede dilini bilmediğin bir ülkede olmak değil yabancı insanlar arasında olmak değil de yeni bir ortamda olmakmış mesela aslında yani yabancı olmak değil aslında sadece daha önce gitmedin bulunmadın. Veya ön yargıdır be, belki de o. Onu bilemeyeceğim. Ama e, yani bir yeni ortama girme ön yargısı her insanda vardır. Sadece demek istediğim Erasmus arkadaşlara, buraya gelmek e, düşüncesi olan arkadaşlar lütfen çekinmeyin. Ya. Gelin sadece yaşayın ve gidin. Bu yani. Bir de e, buraya gelirken e, bizimle çok ilgilenen e, dış ilişkilerdeki banu hocamıza çok e, teşekkürlerimizi iletiyorum. Sevgiler, saygılar. Bir de e, Bediz hocamıza da, da ben selamımı göndereyim buradan kendisi de çok ilgilendi bizimle sağ olsun buraya geldikten sonra da tabii tabii Banu hocayla ile Hanım'la bez Hoca sevgiler saygılar ikisine de. Evet senden de son bir şey alalım sonra da istek anons et kapatalım. Evet, tabii ki tabii ki ee, ben de Erasmus öğrencilerine şunu söylüyorum hiçbir şeyden çekinmeyin böyle bir fırsat varken böyle bir deneyimi. Yaşamak varken korkmayın ve çıkın gelin. Yani bütün imkanlarınızı zorlayın. Maddi manevi ne varsa hepsini yıkın geçin ve gelin. Geldiğinize emin olun pişman olmayacaksınız. Ben program aracılığıyla gerek Mersin Üniversitesi'ne, gerek Mersin Üniversitesi'ndeki hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ki böyle iki tane pırlanta gibi öğrenci yetiştirdikleri ve böyle güzel bir birikimli bir hocaya sahip oldukları için. Ee, söyleyeceklerim bunlar bunlardan ibaret. Herkese selam söylüyorum. Erasmus öğrencileri çıkıp gelsinler çekinmesinler. Hani dediğim gibi cesaret her, her şeyin başlangıcıdır. Yapılacak işin %70'idir. Ben denedim, mutluyum. Siz de deneyin de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Son olarak da istek şarkım ise In the Mouth for Love filminin soundtrack olsun. Ee, kar Carl Wayne Wong'un e, Uzaktağız Sineması'nın filmi Aşk Zamanı Onun sandığı olsun. E, keyifli zamanlar, keyifli dersler, iyi çalışmalar. Teşekkür ediyoruz. Bugün hep sinemadan da gittik. Kentiyle konuştuk. E, Litvanya'da da farklı bir program yaptık bugün. O, e, stüdyonun e, hijyen e, ortamından çıktık. E, gürültülü belki, dinlemeniz belki de çok kolay olmayacak. E, basit bir kayıt cihazıyla yapıyoruz programı. Ama e, o arkadaşlarla burada işte Erasmus programı ile gelen Mehmetler ve Hatip çok keyifli bir program oldu. Umarım siz de dinlerken keyif alırsınız. Gerçekten bu tedbili mekan biraz önce Mehmet'in de söylediği gibi aslında e, bir, bir, bir, bir kenti yeni bir coğrafyayı e, keşfederken kendimizi de, de keşfediyoruz. Birçok duygumuzu, birçok e, düşüncemizi dolayısıyla bir kenti tanımak, aynı zamanda yeni bir kenti tanımak, kendinizin de yeni bir parçasını keşfetmek ve onu, onu onu adlandırmak oluyor galiba. Dolayısıyla bu Erasmus programını gerçekten de e, bizim bu e, kendi bölümümüzde %30 İngilizce'ye geçerken ki en büyük motivasyonlarımızdan biri de buydu. Farklı dünyalara açılabilip farklı kaynaklardan beslenebilecek bir e, öğrenci mezun e, yaratmakta amaç. E, bunda da ben burada en azından bu işte muhabbet ettiğimiz arkadaşlardan da gördüğünüz gibi bunun çok çok önemli çok büyük katkılar yaptığını e, Gözlüyoruz ve bu bu da büyük mutluluk veriyor bundan sonra da bu bağlantıları arttırarak keşke herkesin gidebileceği kadar İmkan yaratabilsek. Buradan e, Vilnius'un e, güneşli başlayıp hafif hafif esmeye başlayan bir pazar gününden, anneler gününden, e, e, anneler gününden e, hepinize iyi günler diliyoruz. 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Medya Kültür Kent Çalışmaları Doktora Programı'nın sesi, KKM programının bir e, bölümünün daha sonuna geldik. Ben Ulaş Bayraktar. Bugün e, Vilnius Dayrasus programı ile değişimde olan Mehmet Aslan, Hatip Surun ve Mehmet Akif Kılıçla beraberdik. E, yine bunu nasıl yapacak bilmiyoruz. Bu bu sohbeti bir programa dönüştürecek Kader Çetin taşa buradan teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler. E, hoşça kalın, esen kalın. ulaş bayraklarını hazırlayıp sunduğu kekeme adlı programı dinlediniz.